Desinler diye Şu insan denilen iki cinsiyet Bazen şeytan ile kurar ünsiyet Namus, şeref, haya, edep, haysiyet Ne bulursa harcar desinler diye Kimi var öyle bir süsler ki sözü Allah derken bile reklamda gözü Kırk yılda bir kollar iki öksüzü ne cömert bir insan desinler diye. Kimi iffetini koyar masaya, Sattıkça doldurur çelik kasaya, Bir maymuncuk bulur her tür yasaya, Ne akıllı insan desinler diye. Kimi şuur altı cinsel özürlü, Dürüst evliliğe kalbi mühürlü, Kolyesi boynundan çıkmaz bir türlü, ''Ne çapkın bir erkek'' desinler diye. Kimi var modanın dümen suyunda, teşhir hastalığı vardır huyunda, kimlik arar durur etek boyunda, ne modern bir kadın desinler diye. Kimi kırk devirmiş çoktan, bütçe delik deşik anlamaz yoktan, kaşları kemandır, kirpikler oktan, ''Aman ne hoş kadın'' desinler diye. Kimi yaşlandıkça isyankar olur, yılda bir çareyi neşterde bulur, altmışlık cildini gerdirir durur, hala güzel kadın desinler diye. Kimi beş yıldızlı salon zübbesi, eğildikçe yer süpürür cübbesi, kopacak gibidir o kalın sesi, ne nazik bir insan desinler diye. Kimi gönül vermiş güya bilime, Beyni muhaliftir aklı selime, Ezberlemiş birkaç yaban kelime, Ne kültürlü insan desinler diye. Kimi şöhret yapar ilim vesile, Allah rızasını düşünmez bile, Tepeden bakar ki cümle cahile. ''Ne âlim bir insan'' desinler diye. Kimi iflas etmiş ahlaktan yana, politik virüsler karışmış kana, ihanet vız gelir hatta vatana, siyaset cambazı desinler diye. Kimi kıyameti almaz nazara, razı olmaz taştan normal mezara, mermer ısmarlatır türlü pazara, ''Ne büyük adammış'' desinler diye. ''Daha kimler var ki saymakla bitmez, hiçbirine doğru kelam kar etmez, gaflet kapısından ölse de gitmez, son nefeste bile'' desinler diye.